345 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, nöbet tutan bir adam hakkında söyledikleri, evet, Hazreti Peygamber oturuyordu, ona bir kişinin vefat ettiği haberi geldi, bunun üzerine, sizden herhangi bir kimse onu hayır amellerinden birisini işlerken gördü mü, diye sordu, birisi, evet, ben gördüm, onunla beraber bir gece Allah yolunda nöbet bekledik, dedi, Hazreti Peygamber kalktı, beraberindekiler de kalktılar ve onun cenaze namazını kıldırdı, kabre konulduktan sonra, Peygamberin, Gamber eliyle ona toprak atıyordu, sonra, arkadaşların zannederler ki, sen cehennem ehlisin, ben şehadet ederim ki sen cennet ehlindensin, dedi, sonra Hazreti Ömer'e, sakın halkın amellerini sorma, lakin fıtrattan sor, buyurdu.